Sen ki ihtiyacı olana verirsin. Kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın gücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmet. Sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen, Beni unutmadığından, Ve bana lütfettiğinden dolayı, Kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, Biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim,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 ...beni gizli günahlarımın ağırlığından kurtar. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan... ...ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbim, Ya Rabbi...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 Beni affet. Ey Rabbim. Senin rahmetini gördükten sonra... ...beni yakacağına inanayım. Keşke bilseydin. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı... ...direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki... ...ben senin ayrılığına dayanamam.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 Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.